Değerli Müslümanlar, Rabbim bizi Murat buyurduğu istikamette istihdam eylesin. Kalplerimizi bir ölçüde iman ve Kur'an nurlarıyla tenvir buyurduğu gibi bu işi ikmale itmame de bizleri muvaffak eylesin. Bir şeyi elde etmek bir iştir ve çok önemli bir iştir. Fakat sonra onu muhafaza etmek, neticeye götürmek, gayeye ulaştırmak, zannınca elde etmeden daha büyük, daha önemli bir iştir. Nice dolu dizgin hakikatin içine girenler vardır ki, bir süre yaşarlar, sonra ülfetle münsiyette işin içine girdikleri gibi döner, gerisin geriye giderler nice köylanlar gibi coşup yollara düşen koyulanlar vardır ki yolun herhangi bir engebesinde takılır kalırlar. Yol yürür o kalır bir defa. Nice hakka uyanmış, hakka açılmış katler vardır ki bir kaygı bir zehir kayar giderler de hak bir tarafa onlar bir tarafa arada kocaman vadiler meydana gelir. Biz teminat altında değiliz. Olmadığımız için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ışık tutar. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi halâ dinik der. Ey kalpleri evirip çeviren, sağdan sola soldan sağa evirip çeviren, halden hale evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi din doğrultusunda, din üzerinde sabit kıl der. Ümmü Seleme validemiz ki, ''Ne kadar bu duayı çok yapıyorsun?'' Buyururlar ki, ''El beyni beyni kalp beyni İspâin min esâbü r ''Kalp Allah'ın elindedir, iki parmağı arasındadır. İstediği tarafa evirir, çevirir.'' İnallah yehûlu beynel mer'i ve kalbi'' ''Allah, insanla kalp arasına, kalbi arasına haileler, perdeler korur.'' ''Hakkı görüyorken görmez hale gelir.'' Hakikata uyanıkken uyuyu verir, ayakta iken düşü verir, yürüyorken takılı verir. Teminat altında değiliz. Onun için şu vardığımız noktaya Rabbimin inayetiyle vardık, vardırdı. Bu mevzuda sarf ettiğimiz, gösterdiğimiz ceh ve gayreti ne kadardır? Bundan sonra devamı ve temadisi için bu meseleyi cehdi, gayreti on kat katlasak yine hakkını vermiş olamayız. On kat katlayalım ulaştığımız zirvede durumumuzu korumak için. Minarenin başına çıkma gibidir bu iş. Belli yolları kullanarak, çok çetin engelleri aşarak çıkmak gibidir. Çıkmak bir iş ve zor bir iştir. Fakat orada düşmeden, kaymadan mevcudiyetini devam ettirmek bundan daha zor şeydir. Onun için iş bitti demeyeceğiz. Demeyiniz, dememeliyiz. Dememeliyim, dememeye çalıştım. Siz de dememeye çalışın. İş esas bundan sonra. Hakkın üzerimize taşıdığımız lütuflarının şükrünü eda etmek ve Hakkın şu ana kadar bizi İhsanda bulunduğu lütufları sona erdirmek, bu işi ikmal etmek, noktalamak, kapağını koymak, muhafaza altına almak, Bunların her birleri ayrı ayrı işlerdir. O kadar çok iş var ki, bu çok işlerin altından kalkmamız mümkün değil. Her şeyin altından kalkan aziz cebbar olan, ve huve Ala kulli şeyin kadir sözüyle kendini bize anlatan kudreti na mütenahi Allah'a havale ediyor, umurumuzu tepki ediyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle kendimizle baş başa bırakmasın. size bir evvelki sohbette irade insanını arz etmeye çalıştım. Hiçbir şeye takılıp kalmayan irade insanı, ibadetü taatta taatla tembelliğe takılıp kalmayan, ibadet taatın devamı mevzuunda miskinliğe düşmeyen irade insanı, bedenin altında kalmayan irade insanı, cismine tabi olmayan irade insanı, Ruhuyla kanatlanan irade insanı. Nefsin şehedi arzularına takılıp kalmayan irade insanı. Aşanlar bu dinamiklerle aşmışlardır aşacakları şeyleri. Aşacaklar da aynı dinamikleri kullanarak Allah'ın izniyle, keremiyle açacaklardır. Kolay değildir bu yol. Yunus'un ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Su değil, kandan irinden deryalar var, dikenli tarlalar var, çakıllarla örülmüş yollar var. Ayağın kanayacak, başın yarılacak, Top toprak içinde kalacaksın, tepeden tırnağa kanter içinde kalacaksın. Yollar öyle aşılacaktır. Allah'a kulluk çok çetindir, çok zordur. Ama belli bir noktadan sonra da yine ubudiyet hemen aynı şeye işaret ediyor. O işi işler hale işlet hale getirdiğin zaman yolun da senin için sana yardımcı olacak. O da işlet bir yol haline gelecektir. İbadetü'ta atla bütünleşeceksin. Allah'a kullukla bütünleşeceksin. Senin eskilerin ifadesiyle lazimi gayri mufarıkın haline gelecek. Gölgen gibi senden ayrılmayacak. Ve sen onu yapmadığın zaman rahatsız olacaksın. Belki yolun ondan sonrasının da bir kısım acıları olacak, ızdırapları olacaktır ama artık sen namazı başka bir mevsimde, başka bir yerde Rabbim imkan verirse arz etmeye çalışacağım. i̇badet taati ona kulluğu her yanıyla. Bala koşuyor gibi, kaymağa koşuyor gibi yapacaksın. Bu onlardan bir tanesinde bir eksiklik, eksiklik senin içinde ciddi bir burkuntu meydana getirecektir. Fakat mevsim golye varacağına kadar, ibadetle senin ruhun bütünleşeceği ana kadar, artık ruhunun gıdası senin ibadetü taat, evrad eskar, tıpkı melekler gibi Allah, Allah, Allah demeden zevk alacağın anlar gelecek. Sen onları arıyorken arkadan onlar sana takılıp gelecekler Başını yere koyup orada melekut aleminin meleklerinin, senin içine bir şeyler solukladığını ve senin soluklarında yuttuklarını hissedeceksin. Başını yere koymakla başın anşin eteklerine değdiğini hissedeceksin. Duyacaksın bunu vicdanında. Ve sonra ibadet senin artık bir parçan haline gelecek. Ondan ayrılmayı düşünmeyeceksin Allah'ın inayeti ve keremiyle. Ama on sene sonra mı? 20 sene sonra mı? 30 sene sonra mı? senin tabiatın haline gelecek, onu söyleyemeyeceğim. Çünkü O senin ibadet adına civan metliğine, yürekten olmana, samimi olmana, hasbirlikle Allah'a bağlanmana bağlıdır. Rabbim dört elle emirlerine, inkiyada, sımsıkı sarılmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. İrade insanı, irade insanını size iradesiyle aşılacak şeyler aşan insan ki, Genç insan irade insanıdır ve irade bir felsefi ekolun doğmasına vesile olmuştur. İrade felsefesi. İrade ile bütün engebeler aşılır. Bu felsefe genç adamla kucaklaşan bir felsefedir. Bilhassa onu fenalıklara çeken kendi içindeki duygular, bunları aşması ve sonra kendisini iyiliklere doğru yönlendirmesi, Bütünüyle iradeye mütevakkif mesele, elindeki malzemeyi, elindeki gücü ve kuvveti kullanacak, sonra la havle ve la kuvvete illa billah diyecek. Masiyetten kurtuluş, taata muvaffak olur, ancak senin iledir Allah'ım. Haramlardan sakınış, helalları yaşayış, ancak senin inayetin iledir Allah'ım. Doğru yolu buluş, eğrilere düşmeyiş, ancak senin inayeti iledir Allah'ım. Ve ben günde kırk defa bunu senden istiyorum. İhdine sıraka müstakîm, sıraka lezîne en hamte aleyhim. Sen bizi doğru yola hidayet eyle. O doğru yol ki sen başta ona nebileri hidayet eyledin. Biz o yola baktığımız zaman başta insanlığın babası Hazreti Adem tutmuş o yolda gidiyor. Sonra insanlığın istihar tablosu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o yolu rahat yaşanır bir şehre haline getirmiş. Aydınlık mı? Aydınlık sağı solu. En acemi insanlar bile trafik kazasına uğramadan yürüyecek kadar şehre haline gelmiş ve o yolda size rehberlik yapacak. O aydınlık içinde dahi şaşırmadan hedefe varacağınız yolda size rehberlik yapacaklar. Binlerce sıddik, evliya ve ebrarın şahadetiyle şimdiye kadar arkasındakilerini aldatmamış, yanıltmamış bir rehberdir. Allah'ın en son rehber, rehber olarak gönderdiği Hatemü'l-Enbiya'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra ruh insanı. İrade insanını kendini aşmış insan olarak tarif edecek olursak, veya şöyle, kendini yaşatma arzusuna kaptırmış, yaşamayı unutmuş insan. Başkaları yaşasın, ben yaşatayım. Seyyidul kavmi hadimum, tahvasınca. Bir cemaatin efendisi olma iddiasında ise şayet onların hizmetçisi olalım. Ayaklarını çevirelim, ışığa giden yolları gösterelim. Gözlerime gözlük veya dürbün verelim. Hakikati görsünler. Bu, bu mevzuda Allah Celle Celaluhu yaşatmak için bizi istihdam etsin. Ve yaşamayı unutalım. Bu vadide atını alabildiğine göstermiş, bir üveyik gibi kanatlananlardan bir tanesi, gözünde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm hülgülistan olur diyor. Hz. Abu Bekir'e isnat edilen bir söz vardır. Vücudumu büyük de cehennemi ben doldurayım. Benden gayrı kimseye yer kalmasın. 14 asır düşünceleri çekin beriye getirin, aslınızın başında, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyen insanı göreceksiniz. 25 milyon, 50 milyon, 55 milyon Türk milletinin ve sonra alemi İslam'ın imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, milletimin imanını selamette gördüğümden dolayı gönlüm gülgülistan olur. Ama milletin imanı tehlikede ise şayet, herkes hevesat-ı istikametinde bir tarafa doğru akıp gidiyorsa cennete dahi koysalar beni, orada da rahatsız olurum. Koca kadın, büyük kadın, Rabia Adviye derler ki dar cennette bir yurt, o car. diye inler. Komşu önemlidir der. Allah komşu değilse cenneti de istemem. Bu irade ruhunun ifadesidir. İrade davasının ifadesidir. İrade insanı bu insandır. Bir de ruh insanı vardır. Cismaniyete karşılık ruh insanı, bedene karşı ruh insanı, beden insanı, insanı yemeye içmeye çağırır. Ve bütün dertte ava sadece mide ve sadece bedendir beden cemati, cisim cemati. Bütün dünyası kıttayıyla midesinin arasında gelip gitmeye bağlıdır. Alma, hazmetme ve israfta bulunma. Eğer bir insanın hayatı bu türlü şeyler gaye yapılacak, buna bağlanacaksa beni bağışlayın. Burada da bundan sonra dinleyecekler de bağışlasınlar. Böyle bir yaşayış ve hayat tarzının hayvanı hayat tarzından farkı yoktur. Böyle hayatı Allah bana yaşatacaksa, insanlığın en küçük mertebesinde emanetini alsın öbür tarafa götürsün. Bin lanet böyle hayata. Hayat, ağız, gırtlak, mide arasında dönülüp dolaşılan hayat değildir. Hayat, insanı maaliyata teşvik eden dinamikler içinde, sonsuz açık olmadadır, namütenahi açık olmadadır. İlahi nefahatı ruhunda duymaya açık olmaktadır. Her lahza, Hz. Hazreti Muhammedle işli dışı olmaya bağlı bulunmaktadır. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bedeni hayata, cismani hayata mukabil ruhi hayat diyoruz. Ruhi hayat yüksek ideallerle tahakkuk ettirilebilir. İnsan yüksek ideallerle ancak insanlığına ulaşabilir. Yüksek mehkureler ve yüksek idallere sinesinde yer vermeyen insan, bedeninin altında kalıp demektir. Taşın, kayanın, binanın altında değil, kendi bedeninin altında ezilmiştir. Yatarken hep onu düşünür, kalkarken onu düşünür, hatta namaza dururken onu düşünür, hatta Kabe'nin etrafında tevap ederken onu düşünür elin alemin kuşlar gibi, güvercinler gibi kanatlandığı, uçtuğu, namütenahiliye yelken açtığı en önemli noktalarda bile o sadece ve sadece içini düşünür, alacağını düşünür, hazmedeceğini düşünür, ıtrah edeceği şeyi düşünür, sırtına geçireceği urbayı düşünür, bir yerde gidip zevk edeceği şeyleri düşünür. Bu değildir. Bunun için Allah bizi yaratmamıştır. Bizi yaratmadan evvel dinazorlar o işi en alasıyla yapıyorlardı. Sürüm sürüm yerde sürünen, ayakta gezenler değil, zahifeler bile, sürüngenler bile onu en alasıyla yapıyorlardı. Bunun için yaratmadı Allah Celle Celaluhu. Bakın aklınıza, bakın idrakınıza, bakın muhakemelerinize. Onlar yaratıldıkları günden bu yana fıtratın kendileri için vazettiği çerçevenin dışına bir adım atamamışlardır. 50 milyon sene evvelki kertenkele neyse aynen kertenkeledir. Bir adımler ileri yatamamıştır. Ama sen öyle misin? Balçıktan, çamurdan yaratılan sen öyle misin? Bugün sen fedalarda geziyorsun. Avalim sende pünhandır Cihanlar sende matvidir. Kendini hakir göremezsin. Sen yeryüzünde meleklerin halefi, Allah'ın halifesisin. Yemenin, içmenin, yatmanın Nefsani arzuların altında kalıp bezilemezsin. Sen göklere çıkmak için yaratılmışsın. Senin gözün oralarda olmalı. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Sen melekleri dahi geride bırakmalısın. Bu ruh insanın destandır. Bu irade insanın destanıdır. Bu yüksek mefkurelerle donatılmış bir sine. Onlara kavuşacağına kadar, hedeflediği yüksek idealleri elde edeceği veya tahakkuk ettireceği ana kadar da bir huzurdur ve rahatsızdır. Siz gidip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme deseniz ki, bu kadar kendine eziyet etme, gel biraz istirahat buyur. Benim istirahatım zahmettedir. Fıtratı müteheyyic, hakikate uyanmış, hakikate açık gönüllerin zevk ve sefaları hareket ve cidaldadır. Onun için rahatsızdı o. Haşa huysuz diyemem. O huysuz değil, huyluydu. وَاِنَّكَ kal خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Allah seni ahlakın zirvesinde yarattı. En yücesiyle serpiraz kıldı. Huysuz tabiri, rahatsız olma, hareket, hareketli olma demektir. Ama o tabiri onun hakkında kullanamayacağım. Fakat o rahatsızdı. Bir şair şehirin şehrin beyanıyla o mahsun peygamberdi. O bugünden insanlığın yığın yığın kitleler halinde alev alev yanan bir cehenneme doğru kayışlarını görüyor ve onun ızrabını ruhunda yaşıyordu. Peygamberlik yıldızı henüz ufkunda doğmadan firar çekiliyor, mağarasına çekiliyor, beşeri kurtarma yollarını araştırıyordu, rahatsızdı o. Ve Cenab-ı Hakk'ın emirleriyle serfiraz kılınınca rahatsızlığı devam edip gitti. O durmadan kendisine açık gönül aradı, hak ve hakikatı üflemek için, onun dirilmesini temin etmek için, onu ihya etmek için. Gözünü o noktaya dikmişti, o ufka dikmişti, oraya varacağı ana kadar da rahat etmesi mümkün değildi. Dualarıyla, niyazlarıyla, ibadet-üteatiyle, derin bekleyişleriyle. Burada amzır barandiz bir usta dikkatinizi istirham edeceğim. İnsanın en büyük duası, ellerinizi açsanız, bir solukta Cevşenülkebiri kebiri bir hamlede evrâd-ı Şahin i şah -i -i hatmetseniz, Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem suratını bir oturuşta okusanız, bu dualar hepsi çok büyük, çok yümünlü, çok bereketli. Bunlara terettüp eden çok büyük semereler vardır, meyveler vardır. Fakat bence en büyük dua şudur. Kafanızı taktığınız bir yüksek mefkurenin ızdırabını çekme, onunla yer yer kasıklarınızı tutma, yer yer donksiyen şakatlarınızı tutma inlemedir. Bir gece kalkınız inildiyle, başınızı seccadeye koyunuz. Allah'a en çok yaklaştığınız secdanını yakalayınız. Bu arada hiçbir şey söylemeden bir kere of fediniz. Cevşeni hatimden daha fazla hora geçecek, arşi adamı itizaza getirecektir. Dava adamı, ızdırap adamıdır. Ruh insanı, bedeni hayattan sıyrılan, cismani hayattan sıyrılan, onları aşan ve geçen, yüksek idarelere dilbehte olan büyük insan, hedef ve gayelerini, hedef ve gayeleri Allah'ın istekleridir. Allah'ın dedi. Hatip hutbe okuyor. 700-800 sene evvel. Ve camide bu müessir hutbeyi dinleyenler arasında devrin ızraflı insanı Selahaddin de var. Nasıl ızraflı olmaz ki? Haçlılar gelip gelip İslam'a toslarken Selahaddin'in muzdarip olmaması düşünemez. Nureddin'in yaptırdığı mihrabı Mescid-i Aksa'ya koymak için ne kadar beklemiştir? Hüzünlü biliyor musunuz? Dudağı tebessümle kucaklaşmadan ne kadar beklemiştir? Tam 20 sene. 20 sene koca sultan devrinde kılıç aslanların kendisine büyük sultan dedikleri Selahaddin. Selahaddin-i Eyyubilerin yurdu derinler Mehmet Akif, Fatihlerin Selahaddin-i Eyyubilerin yurdu derinler. Hatip Hudbe irad ediyor. Mahzun hükümdara, sultana, dudağına bir tebessüm getirmek için tebessüme dair teşvikatta bulunuyoruz. Tebessüm şöyle güzeldir. İçi kan ağlayan Nebiler Sultanı dahi hep mütebessimdi. O konuşurken tebessüm ederdi. İnsanların çeyresine bakarken tebessüm ederdi. Tebessüm güzel şeydir, tebessüm şöyledir, tebessüm böyledir. Ve sonra hütbesini bitiriyor, aşağı inerken Seladin'in yanından geçiyor. Hocam diyor, galiba bana nasıl kâfettim diyor sen. Mescid-i Aksa'nın bağrında tavrı saplanmış duruyorken, ben nasıl gülerim Allah aşkına diyor. Bir zamanlar yine o dertli, ızraplı şairimiz Ayasofya'ya çan taktıkları zaman inlemiş aynı şeyleri söylemişti. Umar mıydık tavanlar yerde yatsın rehneden bir itab, eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydık cemaat bekleyip durdukça mimberler dikilmiş dört direk görsün serilmiş bir sürü mermer. Umar mıydık, umar mıydık, umar mıydık? Beynin de Osman'ın çan inlesin, Yıldırım'ın ruhu rahatsız olsun, Selahaddin Eyyubi mezarında dahi huzursuz olsun. Ben gülebilir miyim? Gülüyoruz kâfi derecede. Gülüyoruz ama devletler muvazenesinde muvazene unsuru devlet, üç asırdan, yerini, üç asırdan beri yerini kaybetmiş. Gülüyoruz. Dört asır, beş asır süper güç diyoruz. Süper güçlere süper güçlük vaktini veren, krallara hükümdarlara taç giydiren, Devletler muazenesinde yüce devlet refüze edilmiş, sollanmış. Necip bir millet tarih dışı bırakılmaya çalışılmış. Soylu bir millet adeta adeta irdenmiş, kapının arkasına atılmış. Gülüyoruz ama bu durumda bilmiyorum gülmemize ne derler. Belki biz burada gülüyorken, sekene-i semavat, semalarda tesbih eden, rükû eden, suçud eden melekler bizim halimizi ağlayacaklardır. Ruh insanı, gönül kaptırdığı yüce davası onu tahakkuk ettireceği, yüce mektüresini tahakkuk ettireceği ana kadar dudağına tebessüm haram. O dudak daima hüzünle, kederle vurulacak ve Allah karşısında ağlayacak bir şeyler mırıldanacaktır. Selahaddin'in sonra gülüp gülmediğini bilmiyorum ama o minberin yapıldığı andan 20 sene sonra... O hülyasını bir iznillah binayetillah tahakkuk ettirdi. Koca sultan, büyük sultan, büyük hükümdar. Büyüklüğünü bir inayetillah, bir iznillah gösterdi. Kendinden sonra geleceklere yol açtı. Ruh insanı. Ruh insanı Allah'a intisabın izzetini kendisine bahşedilmiş en büyük şeref sayar. Başka şeref aramayınız alnınızdaki secde izi, Allah'a intisabınızın emaresi ve sizin için en payı olarak yeter artar. Şu bel kıran haliniz var ya, boyun büken tavrınız var ya, yere süren haliniz var ya, işte bunun da, bu mevzuda sizinle kimse boy ölçüşemez. Siz öyle bir şerefe mazharısınız ki, bunun ötesinde isteyeceğiniz her şey onun çok altında kalır. Allah sizi İslam'la aziz kılmıştır. Allah sizi imanla aziz kılmıştır. Allah aziz olabileceğiniz yolları ve hedefleri size göstermiştir. Ruh insanı Allah'ta bulduğuna, Allah'tan elde ettiğine kanaat eder. İzzet olarak bu bana yeter der. Başka izzetlere, başka şereflere dilbeste olmaz. Gönül bağlamaz onları takip etmez. Seleflerimiz buydu. Allah izzetiyle kanaat etmiş ve bütünüyle bağlanmış. Azizsek o noktada aziziz. O noktada aziz değilsek bizi aziz nazarıyla bakılamaz. Allah'a intisabın bize kazandırdığı izzetin ötesinde başkalarından alacağımız bir izzet, bir şeref, bir paye yoktur. Kulluk bize yeter. Bizim peygamberimizi Allah Celle Celaluhu, Nebim, Resulüm demeden evvel kulluğuyla anlatmış, kulluğuyla ele almış. Ve eşhedü emme Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Şahadet ederim ki Hz. Muhammed evvele Allah'ın kuludur. Bu şeref yeter. Kulum diyor. Benim kulumu, kapı kulum, tasmalım, sadık bendem özünde duran vade vefalım benim vade vefalım aşığın benden kulluk payesi bize yeter. Koca Ömer radiyallahu taala aleyhi. Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını almaya gidiyor. Acnat dediğimiz o devre imzasını atan büyük komandanlar. Şurahbil İbn Hatene, Yezid İbni Ebi Süfyan, Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid değil, bu Yezid ambasta şehit olan büyük sahabi, Kabına ulaşılmaz bir insan. Ebu Ubeyde Cerrah, ümmetin emini aşereyi mübeşşer eden. batının orduları düşünce bütün, mağlup olunca Mescidi Aksa'nın anahtarlarını almasına sıra geliyor. Papazlar anahtarları vermek istemiyorlar, Hristiyanların elinde. Papazlar anahtarları vermek istemiyorlar, kitaplarımızda istihraçlara göre biz bu anahtarları bizden alacak zatın evsafını biliyoruz, bakıyoruz sizde hiçbirinizde bu evsaf yok. Ebu Bey'de çadırında kumda yatan bir başkumandandır. Ama papaz kitabında gördüğü istihraç ve tefsirle diyor ki, bu anahtarları size teslim edeceğiz ama fakat bu evsaf sizde yok. Bu bir emanettir. Peygamberlerimiz bize bu emaneti vermişler. Bu emaneti sahibine vereceğiz. Onlar aralarında konuşa dursunlar. Emanetin gerçek sahibi Medine'den çoktan yola çıkmıştır bile. Bir devesi bile yoktur koca Ömer'in. Hizmetçisiyle beraber Beytülmaz'den emanet bir deve alırlar, Mescid-i Aksa'ya giderken. Bir o biner, bir de o biner. Aşağı inen halife de olsa devenin zimamından tutar. Üstüne binen de yeder onu. Ve böylece ta Ürdün nehrine kadar gelirler. Ecnat orada toplanmış, halife-i Mü'minlerin emiri, Allah Resulü'nün veziri, Emirül mü'minin, Ömer İbn-i Hattab'ı istikbal ediyorlar. İşlerinden dua ederler. Keşke Ürdün nehrine geldiğinde, devenin zimamından tutup yedme köleye sıra gelse, Ömer devenin üstüne binse, Tevafuk, Allah yapacak ya, tam nehrin kenarına gelince, Ömer'in deveden inme sırası gelir, kölenin inme sırası gelir ve koca halife paçalarını var, devenin zimamından tutar, geçer öbür tarafa. Yalvarır, yakarırlar bir urba diye. Şöyle derler, böyle derler, onlar kendi aralarında konuşa dursunlar, papaz kiliseye gibi, koştuğu gibi anahtarları eline alır, koşa koşa gelir. Kasem ediyorum ki kitaplarımızda anahtarları alacak zatın vasıfları bu zatta vardır. Gelirken münavebeten deveye binecekler. Buraya geldiğinde bir tarafta oturacak, yamalarını orada yeniden elden geçirecek. Ve üzerinde şu kadar yama olacak. Bunu bir kere daha naklederken, Estağfurullah demiştim. Onun şeref izleri, şeref emareleridir. Yama değil Hazreti Ömer üzerinde şeref izleri, şeref emareleri. Bu tablonun bir yanı bakın. Diğer yanı şudur. Onların bu mevzuda kendisine aman aziz görünelim tekliflerine karşı. Büyük Ömer nedir? Nahnu kavmun azzenallahu bilislem velen nebteğiyel aizze bi gayrihim. Biz bir cemaatiz ki Allah bizi Müslümanlıkla aziz kıldı. Gayri başka şeyle beni yetaramam. Allah bana yeter. Azizü var olan Allah'ın kulu olman bana yeter. Sen nesin? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Şeref ve pay adına kendimi tanıtmak için söyleyeceğim sözlerin en büyüğünü söylüyorum. Ben Allah'ın kuluyum. Elhamdülillah ben Allah'ın kuluyum. Ruh insanı. Ruh insanı Allah'a intisap etmekle Allah'ın kulu ol, olmakla çok ciddi bir şeref duymalı ve bunun ötesinde başka şereflere bel bağlamamalı, eğilmemeli, rükü etmemeli, serfuru etmemeli. Günümüzün derbeder nesillerinin pek çoğu Allah'a dil besli olamadıklarından, bel bağlayamadıklarından, Allah'a intisabın izzetine doyamadıklarından dolayı tatmin edilememiş, doyamamışlardır. Doyamadıklarından dolayı, makamın kulları vardır, mansımın kulları vardır, şehvetin kulları vardır, kaprislerin kulları vardır, yemenin içmenin kulları vardır ve bütün hayat hayatları bu dar daire içinde, dar çeçeve içinde çereğen edip durmaktadır. Bütün bu kulluklardan kurtulmanın tek yolu sadece ve sadece Allah'a kul olma ve kurtulma. İslam'ın şiarı nedir diye sorulunca sahabi şöyle derdi. İslam'ın şiarı insanları kullara kulluktan, başka şeylere kulluktan kurtarıp sadece Allah'a Allah kulluk yolunu göstermektir. Rabbim kendisine kulluk yolunu bize göstersin ve ona hidayet eylesin. Ruh neslinin... Önemli bir vasfı kulluk, kul dedim. Kullukta derinleşme, kulluğa doyma, kullukla tutmin olma. Kulluğa tutkunluk, Allah'a kulluğa tutkunluk, dilbesti olma. Biraz evvel arz etmeye çalıştım, bir gün gelecek, inşallah derinlemesini, hepiniz vicdanlarınızda bu derinliği duyacaksınız. Ve ne zaman... Gecelerin ruhbanı, gündüzlerin fırsanı olacaksınız. O zaman bulut dağlara, gün buralara bir aydınlık gün olacaktır Allah'ın inayet ve keremiyle. Gecelerin ruhbanı, abidleri, zahitleri, seccadeleri iniltiye boğacak, yaşlarla ıslatacak ruhbanlar ve gündüzün de tursanı. Hiç o insanlar değilmiş gibi sana düşen şeyleri hayatın içinde hepsini yapacak, koşacak ikame etmen gerekli olan şeyleri ikame edeceksin. Kulluk bu. Bir gün gelecek derinlemesine bunu ruh ve vicdanlarınızda duyacak. Buna doyacaksınız. Bununla tatmin olacaksınız. Doyup tatmin olduğunuz gibi buna ölürken de inşallah Allah uzun ömür versin. Öyle ölecek ve öyle başrolacaksınız. Sahabi diyor ki İbni Abbas'ı mezara koyduk. Bütün hayatı boyunca Cenab-ı Hak'tan gelen şeylere karşı bir bağlılık, bir tutkunluk içinde yaşamış. Doymuşluğa ulaşmış, ulaşmış, tatmine ulaşmıştı. Mezarda herkes çekildi bir tarafa, birdenbire bire ortalığı belveleye veren Taberani gibi kitaplar naklediyoruz. Belveleye veren bir ses duyuldu. Adeta bir kuru halinde ses yükseliyordu. Ya ey teha nefsul mutmainne. İrci'i ila Rabbiki râdiyeten mardiyyeh fedhuli fî ibâdi vâdhuli cenneti diyordu. Kim dediğini bilemedik diyor bunun Diyorlardı ki ey tatmine tatmine ermiş doygunluğa ve olgunluğa ulaşmış tertemiz nezih nefis. İrci'i ila Rabbiki şimdi Rabbine dön râdiyeten mardiyyeh Rabbin senden razı sen de Rabbinden razı fedhuli fî ibâdi vâdhuli cenneti Kullarım arasında cennetime gir, rızama dahil ol diyordu. Mal-i münifini arz ediyor, bir fikir vermek için takdim ediyorum. İbadeti taat adına olgunluğa ve doygunluğa ulaşan insanlar başka şeylere karşı kapılarını kapayacaklar ve sonra da beyhude yorulma kapılar sürmelidir diyecekler. Ben artık alacağımı aldım nasıl bir yumurtanın içine sperm girdikten sonra ilki, diğerleri gelip zorladıkları zaman artık kapıları kapalı buluyor ve giremiyorlar aynen öyle de hakkın tecellileriyle, akdes ve mukaddes tecellileriyle doyguluğa ulaşmış bir şeye şeytan parmak atamaz başkaları onun içine giremez o kalpte iki şey olamaz Kur'an-ı Kerim'in bir surede dediği gibi insan içinde iki tane kalp taşıyamaz İbrahim Ethem Kabe'yi tevaf ederken oğluyla karşılaşıyor seneler sonra ve sarılıyor baba şefkatiyle. Birden hafiften bir nida geliyor kendisine. Ya İbrahim bir kalpte iki muhabbet olmaz. Allah'ım senin muhabbetine engel olanı al. 20 seneden beri ilk defa kavuştuğu oğlu ayaklarının dibine yıkılır. La ilahe illallah diyerek gönlünü Allah'a açmış. Hakk'ın tecellilerine doymuş ve gözünü ayar yüzüne kapamış. Artık hayaline başka bakmalar dahi, hayaline dahi girmiyor. Böyle bir insan öyle yaşayacak ve öldüğü zaman da mezarının taşınan toprağından Ya eyühe nefsul mutmainne irci'i ila rabbikiradiyem merdiyye fedkhuli fi ibadiy ferman-ı dinleyecek. Dört bir yandan. Ruhban filleyl. Ne zaman olacaksınız? Şairi şehirimizin bir konuşmasını dinlemiştim bundan 25 sene evvel Mehmetçi anlatıyordu. Gözyaşlarımla dinlemiştim. Makamı cennet olsun. Allah bir dersiyle serfiraz kılsın. Çok konuş konuş dedikleri zaman akıllı kaldığına göre o gün şöyle demişti merhum makamı cennet olsun. Siz Mehmetçik olun ben de gelip konuşayım. Ne zaman Mehmetçik'e ait evsafı siz temsil edeceksiniz. Ben de gelip konuşacağım. Hiç beklemediğiniz, ummadığınız anda değişecektir. Mağlup Hireklüs'ün kumandanı karşısında Hireklüs'ün itaplarına karşı şöyle cevap veriyor. O diyordu ki kumandanla, Su bir avuç çözen, kalkıp gelen baldırı çıplak Araplar, haşa ve kellar, insanlığın muallimleri, rehberleri, mürşitleri, ama öyle diyordu. Bunlar karşısında bozgun bozgun üstüne, artık bozgun bile bozguna uğradı. Bozgun bile sizden haya ediyor. Hükümdarım dedi, bunlar gece sabaha kadar namaz kılıyorlar, sabahlara kadar ibadet ediyorlar arı kovanın başındasın gibi kendisini hissediyorsun durmadan ötüyorlar leyli bunlar hepsi leyli sabaha kadar vızıldayıp duruyorlar Allah diyorlar Resulullah diyorlar Rahman diyorlar Rahim diyorlar biz bir zaman diyorduk kader yolumuza su serpmişti ve yükseliyorduk bunlar zinadan kaçınıyorlar Bunlar içkiden kaçınıyorlar. Ahlaksızlığa kapılarını kapamışlar. Onun için Allah dün bize bugün onlara. Bugün onların elinden tutmuş beyhude uğraşmak. Uğraşmak beyhudedir uğraşmayalım diyordu. Biz onları konuşmaları içinde bırakalım. Cepheye gelelim. Müminin durumuna bakın. Muteber hadis kitapları bize naklediyor bunu. Bu Buhari üstünde görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gediği kollama, bekçilik yapmak üzere Abbad ibn-i Bişir'le Ammaror'u İkame buyurmuş. Münavbehten birisi biraz istirahat ediyor, öbürü duruyor, öbürü istirahat ediyor, öbürü duruyor. Oturmuş bekliyorlar bir gediği. Abbad ibn Bişir kalkıp namaza duruyor. Düşmanın onları takip eden bir öncü kuvveti yine geriyor, bir ok veriyor namaz kılığına. Namaz kılığının namazına devam ediyor durmadan. Muteber hadis kitapları, Kur'an'dan sonra muteber hadis kitapları bize naklediyor. İkinci bir ok daha gelip vücuduna saplanıyor. O yine namazına devam ediyor, ok yine değil. Ayağınıza çuval dışsa, onu yere koysanız da iyi olacak. Ayağınıza çuvaldı saplansa devam edemezsiniz namaza. Hasırın sertliği dahi sizi meşgul eder namaz kılarken. Ama o vücuduna saplanan okullara rağmen namaz kılıyor. Na'yet dayanılmaz bir noktaya gelince, rüküya veya secdeye giderken yanında uzanmış duran arkadaşına dokunuyor. Kalkınca bakıyor ki şakır şakır vücudundan kanlar akıyor. Niye beni uyarmadın diyor. Sure-i Kehfi okuyordum namazda. ''Öyle bir dalmıştım ki zevkimi bozmamak için seni uyarmak istemedim.'' diyor. ''Ruhbanun fil leyl ve fursanun fil nehar. <gülüyor> Onlar sadece harp eden insanlar değildi. Allah'ın rahmetiyle, tecellileriyle bütünleşince her şeyi unutuyorlardı. Ve işte i Kerrar. Haykırdığı zaman düşmanın yüreğini koparan damadı Nebi Hz. Ali radiyallahu anh. Ayağına saplanan bir oku çıkarmak için rivayet, zayıf bir rivayet. Ben namaza durayım çünkü orada acı hissetmem. Gelin sonra oku çıkarın diyor ayağımdan. Menakibi yerde yazıyor. İbadete bu kadar tutkun, ibadete bu kadar kendini vermiş insanlar ve ruh neslinin bir yanıdır, bir buğdudur bu. Ruh nesli, ibadeti taatta derin nesil demektir. Kendini o işe kaptıran nesil demektir. Bugüne kadar bu hep böyle devam etti. Rabbin huzurunda kemerbeste yuhudiyet içinde, kendinden geçip sabahlara kadar duran insanların sayısını bilmiyoruz. Binlerce milyonlarca insanlar. Teki Esved İbni Yezidun Neha'i. Kufa mektebinin büyük muallimi. Ebu Hanife'nin koltuğunun altında sizin çocuklarınız gibi Kur'an cüzleri, gelip gittiği medresenin üstadı Esved İbri Yezid'in Neha'i, İbrahim'in Neha'i, El-Kame, bu mektebin İbni Mesud'dan ders almış büyük üstadları ve Ebu Hanife o kameti bala, o büyük insan bu mektepte yetişiyor. 40 sene yaşsının abdestiyle sabah namazını kılma edebini o mektepte öğreniyor. Ramazan-ı şerifte her gün her gece bir hatimle namaz kılma edebini o mektepte öğreniyor. Üstadına bakın. Esved İbn Yesdünnekhai damının üstünde sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar ibadet ve taat içinde. Kendisine gel cepheye derlerse kılıcını alır gider, gel irşad et derlerse gider irşad eder. Onun dışında vakit vakti israf, iş vakti israftır der, namaza durur. Daima evinin taraçasında namaz kılar geceleri ve evinin taraçasında o namaz kılarken karşı komşunun çocuğu onu evin damında bir direk bir sütun zanneder. Yıllarca bu böyle... Çocuk her gün koşturur, durur orada ve ona bakarken karanlıkta bir sütun nazarıyla bakar. Ve bir gün esvet şehit olur. O gün damın üstüne çıkamaz. Son gününe kadar çıkar ve o gün yoktur. Çocuk anasını eteğinden çeker. Anacığım, her gece ben burada bir sütun görüyordum. O sütun bu gece yok der. Oğlum o sütun değil. O esved ibni yezidun mekhaidin. Sabaha kadar, Ruhbalım filleyi olmayı yaşıyordu, porsanım filneher. Gecenin ayrı kahramanları, gündüzün ayrı kahramanları. Ben olamadım, olma yolunu da bulamadım. Bulayım derken iyice şaşkına döndüm. Hep sizden bekledim. Gelecek her temiz herdir akşam nasiyede, ben hep onları hecelemeye çalıştım. Bu o mu dedim? Öyle temiz şehreler gördüm ki yer yer, onlar aynı zamanda bana talebeli kuşağına da uğradılar. Önüme oturup bir şeyler, okumaya çalıştılar bir şeyler verdim diyemem. Fakat şehrelerine baktım dedim ki, bunlar o fırsanun fil ruhbanun fil leyl, fil olan nesildense şayet. Ve bir gün bunlar gelecek sana emir verecekler şayet, git şuraya git buraya diyecekler şayet, sen şimdi aşağıdan, ve fakat o zaman hakkı temsil ettiklerinden dolayı yukarıdan gelen bu emirlere uyacak mısın kendini hazırla dedim. Herkesin çehresinde onu heceledim. Hep onu bekledim. 30 seneye yakın bir vazu hayatım var. Keşke 30 kelime söylemiş olsaydım. Keşke otuz sene yürekte bir ürfet meydana getirebilseydim. Keşke otuz sene vicdan heyecan meydana getirebilseydim. Eyhat! 3 mısraya sıkıştırılmış diyor Mehmet Akif. Dost kocaman bir ömrü eder. ömür heder. Ömür heder ya Rabb. Ömür heder ya Rabbi. Ömür heder ya Ömür <gülüyor> heder. <gülüyor> Ruh nesli Ruhunu kanatlandıran nesil olacaktır. O cismaniyetinin altında ezilmeyecektir. Bedenine temenle çekmeyecektir. Bedeni arzu ve istekler karşısında iki büklüm olmayacaktır. Yeme, içme, yatma, yaşama onun problemi değildir. O yaşatma sevdasına tutulmuş bir mecnundur. Rehi sevdaya girmiş bir mecnundur. Her namus bir tarafa koymuş bir mecnundur, Hakkın mecnunu. Akşam sahurda bir münasebetle okuyordu. Bir gazelhan, ilahi okuyan okuyordu, Leyla Hanım'ın bir iki mısrağını. Gidip boynumda zincir ile ravze-i Görenler hep beni divane sansın ya Resûlallah. Görenler hep beni divane sansın ya Resûlallah. Peygamber yolunun delisiyim. Kur'an yolunun delisi ve onlar bizim asrımızın nesli. O olsun inşallah. Benimle beraber binlerin milyonların beklediği o mübeccel nesil inşallah şu günümüzün nesli olsun. İşin bu kısmı baba himmet demiş. Evlat gayret demiş. İşin bu kısmı gayret kısmı. Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, yahi dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen hakka teveccüh kılsan, derdine derman olmaz mı? Sen kapıyı vursan, lebbek kulum demez mi? Ders. Buraya kadar senin destanın. Efu bir ahdi Ufi bir ahdium. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getiriniz. Size bir mühür vurmuş. İnsan yaptım Kapınızı melekli açık bıraktım. Yükselecek yükselirken kibrile diyeceksiniz. Sen bir adım daha atım ama bizim için adına adım atmaya müsait yollar diyeceksiniz. Size böyle bir mühür vurdum. Üzerinizde öyle bir mühür var ki? O mühürü taşımayanlar o mevzuda sizinle yarış yapamazlar. Öfü bi ahdi. Ufi bi ahdikum. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Sözümü yerine getireyim. Sana kurban olayım. Bu bir ahittir ama bu bir anlaşma. O ne temezül ki bizimle sen mukavele akdediyorsun. Mukavele akdediyorsun. Öfü <gülüyor> bi ahdi. Ufi bi ahdikum siz bana verdiğiniz sözü yerine getirin, ben size verdiğim sözü yerine getireyim. Buraya kadar size aitti. Ruh nesine ait şeylerdi. Siz buraya kadar üveydik gibi kanatlanacaksınız. Fakat göreceksiniz Eyyub iseniz Allah derdinize derman olacak. Yakub iseniz Yusuf'un gömleğinin kokunusunu duyacaksınız. İbrahim iseniz Ateşten halas olduğunuzun müjdesini, müşkusuna alacaksınız. Hz. Muhammed'in ashabıyseniz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'in kokularını vicdanınızda duyacaksınız. Buraya kadar size ait. Allah'a fevkalade itimat, Allah'a güvenme, Allah'a bel bağlama ve Allah'tan teyidat. Ruh nesline Allah'ın teyidi. Allah yerdeki yüzleri çiğnetmemiştir. Nereden nereye kadar? Adem'den son Adem'e kadar. Adem'den yeryüzündeki son insana kadar. Çiğnetti mi Çanakkale'de? Çiğnetti mi Malazgirt'te? Çiğnetti mi Mahaş'ta? Çiğnetti mi Mercidabık'ta, Ridaniye'de? Çiğnetti mi Bedir'de, Uhud'da? Çiğnetti mi Hüneyn'de? Çiğnetmedi. Sahih hadis kitapları naklediyor. Zübeyir bin Avvam o gün Bedir'de başına sarı bir sarık sarmıştı. O çok hoşa gitmiş çünkü Allah Resulü'nün havarisiydi. Her peygamberin havarisi yardımcısı vardır. Benim yardımcım halasının oğlu. Safiye'nin oğlu Zübeyir bin Avvam. Benim havarim de odur Buyurmuştu Allah Resulü. O gün çok çalımlı orada savaşmıştı. Çok çalımlı yaka olmuş. Göğüs göğüse savaşmıştı. Dayısı gibi. Yiğitim, aslanın Hamza gibi. Hamza gibi savaşmıştı. Çok hora geçmiş ki, başındaki sarı rengi sarıydı. O gün Bedre için, teşki için, heyecanlandırmak için, Bedri'nin zaferini alkışlamak için Seb'î Semavat'ın melekleri yere inmişti ve hepsinin başında sarı sarık vardı. Bedri'yi tesit etmek üzere indik diyorlardı. Cibril atını bir koşturuş koşturuyordu. Bir sahabi diyor ki yanımdan birisi geçiyordu ''İkdim hayzum'' dedi. ''Yürü atın'' diyordu. Allah Resulü ''O Cibril'dir'' buyurdu. Tozu dumana katıyordu. Sahabi o ana kadar vade vefada sadakat göstermişti. Evfu sözündeki hakikata riayetkar olmuş, vade vefada bulunmuş asli yerine getirmişti. Allah melekleriyle bir şehrain, bir donanma gecesi teşkil ve tesis buyuruyordu. Ben de meleklerle yeryüzüne tecelli eder. Ve sizin bu zaferinizi bir donanma gecesi gibi tesit ederim diyordu. Dede himmet evlat gayret diyor. Hele gayret edin gayret edin Allah'ın inayetlerini göreceksiniz davranışlarınızın çehresinden. Göreceksiniz. Buraya kadar sizin Allah'a itimat, güven ve bel bağlamanız. Bundan öte Allah'ın teyidi Desteği, Cenab-ı Hakk'ın size zahir ve arkacı olması. O yardım ederse sizi kim devrebilir ki? O yardım ederse sizi kim yatırabilir ki? O size kalk derse sizi kim durdurabilir ki? İmran bin Husayn diyor ki, takip rivayet ediyorsun. Basur hastalığı var. Basur mu? Üstül mü? Temeroid mi? Izdıraktan duramıyor. Otur, oturamıyor, kalk, kalkamıyor. Şimdi böyle bir hastalık olsa, azgınlaştı, gider cerrahın önüne yatar, kestirirsiniz, alırsınız. Kemiğin içine girmiş bir şeyse çıkartırırsınız Fakat yok. Canım çıksın, canına hak deyince oturuyor, bir demiri kızdırıyor, bağlı, dağılıyor onu. Key diyoruz buyuruyor ki ''İnnehu kana tüsevz limu'l-melâiketu inde re'si ve inde'l-beyti ve inde'l-hicri'' Başımın ucunda daima meleklerin bana ''esselamu aleyke ya İmran'' dediklerini duyuyorum. Beytullah'ın yanına gittiğimde ''esselamu aleyke ya İmran'' Hicirde o hatim var Kabe'nin bir yanında, alçak yapılır, yarım duvar. Orada bulunurken melekler ''Esselamu aleyke ya İmran'' diyorlar. Bazen bu sesleri duymaz oluyordum, kesiliyordu. Sonra yaraları dağladığım, daha vurduğum ana rastladığına şahit oldum. Allah Resuluna söyledim. Buyurdular ki dağılamayın. Dağladığın zaman meleklerin selamından mahrum kalırsın. Berk dişini sıkıp katlanacağı şeye katlandığı an... ''Melek onunla beraber, sen soluğunu veriyorsun mübarek soluk diye o onu ciğerlerine çekiyor, varsa ciğeri, sen de onun soluklarını ciğerlerine çekiyorsun. Ömer'in dilinde meleğin dili vardır, konuşuyor, buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ömer'in dilinde meleğin dili vardır, Ömer'in diliyle melek konuşuyor, buyuruyor. Melek dilini diline uzatır senin.'' Bakışını bakışına yerleştirir senin. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غُطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يثِ Gözün bir açılış açılır ki artık en uzak yerlere kadar, nam kadar görürsün. Sen değil, Allah gördürür sana. Çünkü artık sen onunla bakıyorsun. Artık onunla konuşuyorsun, onunla tutuyorsun, onunla duyuyorsun. Sen mütenahiliğin içinde adeta nam eriyorsun. Ona mütevecci olup, ona dayandıktan sonra ne ı tenahiliye ereceksin. İbni Ebu Dünya naklediyor. Übeyy İbni Ka'b, bilmeyen var mı? Kur'an-ı Kerim'in kitaplara geçirilmesinde Zeyd İbni Harise ile beraber omuz omuza bu şerefli sahabi der ki bir yerde... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduğunda Yahudilerden, Hristiyanlardan nameler geliyordu. Onu yine onlardan tercümanı okutturuyordu. O Medine'ye teşrif buyurduğu zaman ben inmiş 5-6 sureyi bir hamlede ezberledim. Ve gelince de genç bir çocuk, bir delikanlı olarak huzuruna gittim. Bu sureleri okuyunca kendisine çok takdir buyurdu, çok hayret ettiler. Nasıl ezberledin? Bana dediler ki, mümkünse siz İbranice'yi öğrenin. Bana gelen nameleri siz tercüme edin. Bana ne diyorlar, ne demiyorlar, ben bunu bilemeyeceğim. Allah bildirirse bilir. Fakat ayrı bir şey olacaktır. Übey ibn-i Allah Resulü'nün sahabesi kendi söylüyor. 15-20 gün geçmemişti ki, ben o nameleri tercüme edecek ve name yazacak kadar İbranice öğrendim. Sahabi, zekalarıyla cihanı birkaç asır idare eden o topluluk. Bağışlayın akıllarını peynirle yemediler. İnsanlığın zamanı ve mekanın efendisine koşarken bildikleri bir şey vardı. Başka tarafa koşanların bildikleri bir şey yoktu. Übey ibn-i diyor ki mescidin önünden geçerken karar verdim. Bir içeriye dalayım. İbn-i Dünya naklediyor. Bir güzel teslihi takdis edeyim. Bir iki reçat namaz kılayım. Sonra da bir gerileyim ibadete, bir ibadet bulunayım. Girdim diyor. İki reçat namaz kıldım. Tam teveccüh ettim. Ben teveccüh etmiştim ki birdenbire mescidin duvarları, direkleri, sütunları, tavanı ses vermeye başladı. Benim niyet ettiğim demeyi tasarladığım şeyleri söylüyorlardı onlar. Söyle diyorlardı. Elhamdülillah, elhamdülillahi kulluhu lek... <gülüyor> Allah'ım ve bütün hamd sana aittir, sana sana aittir. Allah'ım bütün mülk senin elindedir. Allah'ım mülk senindir, hayır senin elindedir. Allah'ım geçmiş günahlarımı mağfiret eyle. diyordu. Bunu ben diyecektim. Benim dememe fırsat kalmadan mescid lezzeye geldi, inlendi. Ben bu sözleri dinledim. Koşa koşa geldim. Dedim ya Resulallah böyle bir şey oldu. Buyurdular ki o cibrildir senin namına söyledi. Konuşan diliniz olur. Bakan gözünüz olur. Duyan kulağınız olur. Meleği alanın sakinleri, melekü derbabı Allah'ın melekleri. E biz anarken selat selam bizimle beraber olsun onlarda. Selat selam deyip hediyelerle yanlarına sokulmaya çalıştığımız melekler sizinle aynı havayı teneffüs etmeyi paylaşıyorlar. Havanın bir lokmasını siz yutuyordunuz bir lokmasını onlar yutuyor. Bu ne tatlı mücavere bu ne tatlılıktır. Ruh nesli. Siz ruh nesli olunca ruhanilerle bütünleşeceksiniz. Meleğin bedenle alakası yoktur, meleğin cismaniyetle alakası yoktur, meleğin sizin yemelerinizle içmelerinizle alakası yoktur. Çünkü onları anlatırken hakkı mükerrem ibadeti, melekler yerde göklerde, avamından avamına nasıl eftel eylemiş Allah, yemezler içmezler, zaman geçmez üzerinden onların erkeklik dişilik yoktur diye anlatıyoruz. Beşeri avarızdan, kusurlardan, noktanlıklardan onlar münezzeh ve müberradırlar. Öyleyse siz melek kutbunu onlarla paylaşırken onlar sizinle beraber olacaklardır. Ruh nesli olduğunuz zaman ruhanilerle beraber olacaksınızdır. Cismaniyetin altında kalıp zaman onlar sizi cismaniyetinizle baş başa bırakacaklardır. Bu destan onlarla başlayıp onlarda bitmedi. Başladı, sonuna kadar da devam etti. Devam edecektir kıyamete kadar da. Hz. Hanzala'dan günümüze Çanakkale şehitlerine kadar arz edeceğim müsaadenizle. Hanzala dedim. Dedimse arz edeceğim, sıkılsanız bile. Sıkılmazsınız inşallah. Hanzala İbni Amir çok sevdiğim bir sahabidir. Sahabi içinde sevmediğim yok ama her birisinin ayrı bir tadı var götür kimisi, kimisi papatya, kimisi gül, kimisi Yasemin, kimisi başka bir güzellikle arz endam eden, başka bir güzellik kaynağı. hanzele ibn Amir genç abi. Genç bir sahabi ama iman hakikatleri şimşek gibi zihninde çakmış ve erken uyanmış birisi. Bir gün Hz. Ebu Bekir'le karşılaşır ve dertli dertli inler şöyledir. Ya Ebu Bekir, ne yapacağım Zelat yok, münafık oldu Bu ne demektir? Vallahi der, Resul Ekrem'in yanında otururken ayaklarım yerden üzülüyoruz. Kendimi göklerde hissediyor gibiyim, cennette geziyor gibiyim. Fakat dışarıya çıkınca çoluk, çocuk, evladı yal derken unutuyorum her şeyi. Allah Allah diyor. Ben de öyle oluyorum ama yani bu ciddi bir boşluk mu, bir sukut mu? Allah Resul'un huzuruna geliyorlar ve izah ediyorlar, hikaye ediyorlar. Allah Resulü buyuruyor ki, ''Eğer benim huzurumda durduğunuz o hali dışta da korusaydınız, melekler her köşe başında yollarınızı keser, sizinle müsafa yaparlardı.'' ''Velâki <gülüyor> yâ hanzeletu ânen fe ânen, ânen ''Zaman gelecek, çoluk çocuğunla haşru neşr olacaksın ibadet, zaman gelecek, yiyecek, içeceksin, ama kalbin Allah'a sımsıkı bağlı olacak ve zaman gelecek, Allah'la beraber olacaksın. İstidradi, antifarantisi harceteyim, Nebi'yi bilmeyenler kendini bilmez, nevdi belirsizler. Bir şey bilemezler ki, peygamberin huzurunda otururken dahi insan cennet kokularını duyar. O huzurda insiba vardı, bir kere bulunmak yetiyor var diyordu adam durmuş şimdi yave yave konuşuyor kendi kendine. İşte bu hanzele. Bu hanzele bir gün Allah Resulü'nün münadileri seslenirken cihat, cihat diye evinden ok gibi fırlıyor hemen cihada giden orduya katılıyor. Uhud olduğu söyleniyor bunun mazide. Uhud Zafer sonu erince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gökle yer arasında Hamzele İbni Amir'i meleklerin yıkadığını gördü. Kuts ediyorlardı. Acaba niye? Hattar abi diyor ki gittik işin doğrusu saçından sakalından su damlıyordu. Gittik damlıyordu. Bir tahkik etseniz bunu. Evine gelip sordular. Sifat gecesiydi. Su ihtiza etmişti. Münadinin sesini duyunca abdil almaya fırsat bulamadı. Hemen kılıcını, okunu, yayını ve kalkanını aldığı gibi koştu. Öyle diyor rabid. Allah'a öyle koştu. Cihada öyle koştu. Allah'a verdiği sözünü yerine getirdi. Evfu ve ahli. Ufi ahlikum. Sen su ihtiza etmiş olarak benim yoluma çıkarsın. Ben seni hiçbir şehit olarak ahirete pis gönderir miyim? Başkaları varsın insan eliyle yıkansın. Ben seni günah görmemiş meleklerin eliyle yıkarım. Allah'a dayanan ne kaybeder ki? Hanzele i̇bn Amir'i melekler yıkıyor. İlk değildir, sonda değildir. Ebedlere kadar devam edecektir. Koca hünkâr, demeden nasıl geçerim? Sırp zındığında. Bağırsakları orada, başında bir türbe var. Murad Hudavendigâr. Aleyhir Rahmetüvel Ufran. Büyük askeri dahi, büyük idari dahi. Fakat askerliğini ve idari dehasını aşan kulluğu vardır. Kullukta derinliği. Namaza dururken Kabe'yi hayale getirmek müstehaptır. Hayale getirmek. Bazı ehlullah aynen Kabe'nin temesül ettiğine de şahit olurlar. Bu gözün açılması demektir. Hayal değil de doğrudan doğruya Kabe gözlerin önüne gelir. Hatta caminin mihrabı yanlışsa Kabe'nin durumuna göre kıblelerini ayarlayabilirler onlar. Ve Hazret hep namaza böyle duranlardan. Murad-ı Aleykiler hükümdar, hükümdarlık yüküyle götürülecek iş mi bu? Götürüyor omuz kuvvetli olunca götürüyor. Bir gün elleri titreyerek kocasının karşısına çıkıyor. Mevlana diyor, Mevlana diyor, bak sen ne güzel bir tekbir alır almaz hemen Kabe'yi tek tekbirde görüyor namaza duruyorsun. Ben birkaç tekbir almadan Kabe gözümün önüne gelmiyor diyor. diyor ki Hz. Her tekbir alan Kabe onun gözünün önüne geliyor. Meğer Kabe'yi görmeden tekbir almıyormuş. Devlet reisi, reis, reis devletin devlet reisi. Cihan muazenesinde reis bir devletin devlet reisi. Ayağını başıma tac yapayım, ayağını bastığın toprağı gözüme sürme diye çekeyim. Ve bu ruh, bu ruhta bu insan Kocaman bir haçlı ordusuyla yakapaçı oluyor. Dil için, iman için, toprak için, namus için. Karşısındaki ordunun ihtişamını görünce yalvarıp yakarıma düşüyor. Yıllarca evvel atalarından birisi. Aynı soydan, belki öz atası değil, Alparslan'ın bir cuma günü yaptığı gibi. Urbam Ketenim. İki rekat namaz kılıyor ve sonra yalvarıyor. Medine'de Hz. Muhammed'in için Allah'ım, Kerbala'da dem için Allah'ım, Hasan'ın Hüseyin'in için Allah'ım, Falan'ın filan'ın için Allah'ım, Sehab'in için Allah'ım, İsmi için Allah'ım, Ümmeti Muhammed'i aziz eyle, Beni şehit eyle diyor. Ümmeti Muhammed zafer ya bolsun yürüsün yoluna. Takılıp kalmasın bir yerde. Görmesin başında düşman kılıcı. Sırflı başına bela olmasın. Murat Hudavan Hudavan yeritsin. Ama bu milletin akıncıları batının içine kadar ilerlesin. Millet zafer tabrakalarıyla mübarek zaferi tesit eder Miloç Kopiloviç, talihsiz hançerini Hudavenligar'ın barına saplıyor ve koca Hudavenligar orada ümmeti Muhammed'i aziz eyle, beni şehit eyle dediği yerde şehadet şerbetini nuş edenlerle beraber meleklerin elinden şehadet şerbetini nuş ediyor ve kanatlanıyor. Batıda onun bağırsakları kaldı, naşi Bursa'mızda. Adına yapılan bir camide var naaşır Bursa'mızda. Ne severim onu. Sahabiden tabiinden sonra gözümü dolduran insanlar. Benim gözümde kim canım? Gözü olanın gözünü dolduracak insanlar. Süleyman Şah Sultan'ın Orhan Gazi'nin büyük oğlu. Küçük kardeşinden 15-20 yaş büyük. Kudavendigar'ın yanında erkan-ı harb olarak yetiştiren. O kadar hasbi ki Abe kardeşim ben gideyim de şehit olarak hüküm versen ol.'' diyecek kadar hasbi. İlk defa Çanakkale'mizden, sallarla öbür tarafa geçen, Trakya'ya geçen, Edirne'nin yanına sancağını diken Süleyman Şah. Her gün akıncılarıyla, o akıncı boyları bir tarafı akın tertip eder giderler. Ve bir gün kalkıyor arkadaşların içinde şöyle söylüyor. Rüya mı gördü? Perde mi açıldı başka şekilde mi gördü? Gördü. Görüyorlardı onlar. Görmeselerdi cihan hakim olmazlardı. Görüyorlardı. Bir köyün hakimi olamıyoruz. Bir köyün hakimi olamıyoruz. Görüyorlardı ve Allah hakim kılıyordu. Eğer bugün düşman amansız üzerimize saldırırsa, eğer ben şehit olursam, eğer düşmanın taarruzu sonra bahis mevzu olursa, Mezarımın başında toplanın, el ele tutun, Allah'a sığının. Sonra bu yol ölmek en büyük ölmektir. Deyin düşmana saldırın. Büyük keramettir. O gün atının ayağı koştururken atını, bir kösebek tüm şeyine girer, deliğine girer. Ve atından baş aşağıya düşer şehit olur. Gömer, bir hayli başında ağlarlar. Ve düşman saldırır hakikaten dediği her şey çıkmıştır. El ele tutar, ruhaniyetinden istindad eder ve düşmana saldırırlar ve yab olurlar Allah'ın inayetiyle. Bolayır denilen yerde, Gelibolu'nun Bolayır denilen yerde makamı cennet olsun, ruhu şad olsun. Orası ne destanlara şahit. En son destan dersi vermek üzere Çanakkale'nin sağda ve solda bayırlarını tuttu. Son bir kere daha Süleyman Şahları temsil ettiler. Allah'ın inayet ve keremiyle öyle temsil ettiler ki şairimiz yerde ve gökte onlara bulacak yer bulamadı. Onları koyacak yer bulamadı. Yerinde o Süreyya yıldızını lebriz etti getirdi bir kandil gibi başlarını astı. Taşı diye Kabe'yi getirip başına mezar taşı diye dikti. Bütün bunlar vicdanı razı olmadı. Sonra döndü şöyle seslendi. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana açmıştır açmışturuyor peygamber dedi. Mezarın peygamberin kucağı. Burada yok fakat orada kendin onun kucağında bulacaksın. İtiraf ediyorum biz muhabbet fedaileriyiz. Allah bizi muhabbetten mürüvvetten ve insanlıktan ayırmasın. Vaktinizi üç beş dakika aldım. Hakkınızı helal edin. Amin. Rabbim ebeden sizden razı olsun. Beni lütfu ve keremiyle sizlere hizmette daim ve kaim eylesin. Sizi de benim liyakatim var olduğunu iddia edemem. İmana ve Kur'an'a bu millete hizmetten bir lahza dur etmesin. Lillahi teala el -fah.